Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmihalet Lalegül TV.com.tr adresinden göndermiş olduğunuz sorularınızı yine İsmail'a fıkıh Kulüyesi üyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adresler üzerinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Ve yine İlmihal.com.tr aynı zamanda Lalegül TV.com.tr adresinden de daha önceki programlarımızı Takip edebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Çok şükür Allah razı olsun. Rabbim iyilikler versin inşallah. inşallah. Allah razı olsun. İlk sorumuz hocam. Ben Hanefi mezhebine mensubum. İş icabı yurt içinde çok seyahat ediyorum. Bazen doğu illerimize de gidebiliyorum ve bu Ramazan ayına denk de gelebiliyor. Malumunuz oradaki vatandaşlar Şafi mezhebine mensuplar. Teravih namazını kıldıklarında bitir namazını ikinci rekatta selam veriyorlar. Ve kalkıp tek rekat kılıyorlar ve kunutu da orada yapıyorlar. Ben vitri namazında nasıl hareket etmem gerekiyor? Bu konuda çok şeyler söyleyenler oldu. Açıkçası biraz kafam karıştırmış. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'düm. Vitir namazı Hanefi mezhebine göre tercih edilen görüşe göre vacip olan bir namazdır. Üç rekatlık bir namazdır ve bu vitir namazında da kunut yapılır. Kunut da keza Hanefi mezhebine göre vaciptir. Ve haddi zatında vitir namazının dışında yine mezhep içinde herhangi bir kunut yok. Şafi mezhebinde ise sabah namazlarında da kunut vardır. Vitir namazında özellikle Ramazan'ın son 10 gününde kunut yapılıyor. Bir de kunudun yapılma mekanındaki farklılıklar. Hı hı. Şöyle ki Hanefi mezhebine göre e, rükudan önce yapılırken, Şafi mezhebine göre ise rükudan sonra yapılmaktadır. Ancak sual eden kardeşimizin ifadesi e, şu şekilde. E, vitir namazının kılınışı, Tek selamla üç rekat olarak kılınıyor ama iki ayrı selamla da kılınabiliyor özellikle şafi fıkında yani iki artı bir şeklinde. Tabii böyle olduğu zaman bu Hanefi mezhebi açısından bir sıkıntı oluşturur çünkü tek rekatlı bir namaz Hanefi mezhebine göre yoktur. Bu emsal sualler Ramazan-ı Şerif ayında Ümre'ye giden kardeşlerimizin de çok sıklıkla karşılaştığı bir mesele. Hmm. Çünkü teravih namazı kılınıyor. Teravih namazının sonunda vitir namazı kılınıyor. Tabii son 10 gün olduğu zaman artık teravih de kılınmıyor. İhya-ül Leyla'da altında gece kılınan 10 rekatlı bir namaz var. O namazın sonunda vitir kılınıyor orada. Vitir kılınırken de bir veya iki kere Hanefi mezhebine uygun bir şekilde yani tek selamla üç rekat kılınabiliyor ama bunun haricinde hep iki artı bir şeklinde kılınabiliyor. Peki böyle bir durumda Hanefi olan bir kimse nasıl bir yol izlemelidir? Bununla alakalı Mecmul Enhur isimli eserde yani mülteka kitabının şerh olan Mecmul Enhur isimli eserde bir ifade var Kınye'den nakil yaparak. <gülüyor> Diyor ki böyle bir durumda imam efendiye uyar. İkinci rekatta imam selam verdiği zaman bu kimse selam vermez ayağa kalkar namazı üçe tamamlar. Böylece iki artı bir selamla kılmış olmayacaktır. Çünkü tek rekatlı bir namaz yoktur. Bu kitabı olarak ifade edilmiştir. Şöyle de uygulanabiliyor. Ramazan-ı Şerif Hiyav-i Leyl olarak da kılındığından dolayı yani Ramazan-ı Şerif'teki teravih namazı 20 rekat da olabiliyor. Daha fazla rekat da olunabiliyor. Hı. Bu konuda farklı rivayetler var. Vitür olarak kılınan İki rekatı e, İhya-ül-Leyl adı altında siz yine nafile niyetiyle uyabilirsiniz. Ama tek rekata kalktıkları zaman ise iktida etmeyip orada bekleyip kunutta dualar bittikten sonra namazdan çıktıktan sonra siz mümferiden kunut duasını daha doğrusu vitim namazını Hı. kılabilirsiniz. Ama tabi bu bulunduğunuz yerde fitneye de sebebiyet vermemelidir. Yani mezhepler arasındaki bu görüş farklılığı bir ayrıştırma sebebi olmamalıdır. Evet. Ee, bu konuda dikkatli hareket etmek lazım. Çünkü herkes bunu algılamayabilir. Yani bunu bir gerçekten bir farik olarak görebilir. Oysa hadi bir konudur. Herkesin itizam ettiği bir mezhebin kuralı doğrultusunda hareket etmektedir. Burada ya dediğimiz gibi kılınır, ikinci rekatta selam verdiği zaman siz ayağa kalkarsınız, namazınızı üçe tamamlarsınız hmm. ve böylece vitrin namazını tam bir şekilde kılmış olursunuz. Yine konuyla alakalı kitaplarımızda mesgul olan, işte Şafi mezhebine mensup olan bir imama İktidar iseniz de sabah namazında kunut yapacak olsa e, siz o durumda ne yapacaksınız? Çünkü Hanefi mezhebine göre sabah namazında kunut yok. yok. Sadece bir nazile yani bir bela, bir musibet gibi e, fevkalade bir durum söz konusu olursa o zaman olabiliyor. Normal adi zamanlarda, normal zamanlarda yoktur. Bu konuda da e, yine metin kaynaklarımızda, imamlardan yapılan bazı rivayetler var. Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf bir tarafta, İmam Muhammed diğer tarafta. Ki Allah hepsine rahmet eylesin. Aynen. Olmak üzere farklı görüşler olsa da, burada yine ihtilaftan yani her ne kadar bu mezhepler arasında bir ihtilaf olsa da fitneye sebebiyet verme, vermeme adına ki İmam Muhammed'in ifadesi doğrultusunda iktida edersiniz, uyarsınız ve onlarla aynı şekilde hareket edersiniz. Yani kunut yapacaksa da siz de o konuda katılırsınız. Çünkü bu sizden kaynaklı olan bir şey değildir. Evet. Bu şekilde namazınızı kılabilir. Bunun farklı ifade edenler de olsa da mezhepte tercih edilen görüş bu şekildedir sabah namazı meselesinde. Evet. Ama vitir namazında ise tek vekatlı namaz olamayacağından dolayı evet. burada uygun olan, ihtiyatlı olan, İkinci rekatta selam verdiği zaman ayağa kalkıp namazınızı tamamlamanızdır. Evet. Tabi bu hanefiler açısından böyle ama meseleyi şafi fıkı açısından düşündüğümüz zaman şafi olan hoca efendilerin, imamlık yapanların arkasındaki cemaati de gözeterek ki bu hanefi için de geçerlidir, hmm. hareket etmesi uygun olandır. Çünkü şafi mezhebine göre iki artı bir şeklinde vitir namazı kılmak sahih olduğu gibi 3 rekatı tek selamla da sahiptir. Hmm. Yani bu şekilde kılıp da arkasındaki cemaatin de halini düşürerek hareket etmesinin daha uygun olacağını da söyleyebiliriz. Evet. En azından bu şekilde bir fitneye sebebiyet vermiş olmaz. Evet hocam. Kuşluk namazında ilk oturuşu terk eden kişiye seyir secdesi gerekir mi? Şimdiki seyir secdesi kitaplarımızın ifadesinde kişinin yanılarak bir farzı tehir etmesi veya bir vacibi terk etmesi veyahut da bir vacibi tehir etmesinden kaynaklı olan hatadan dolayı yapılması gereken bir secdedir. Hmm. Hatta İmam El-Merginani El-Hidayi isimli eserinde bunu daha genel bir ifadeyle müfred olarak vacibin terki demiştir. Çünkü neticede farzı yerli yerine yapmak da vaciptir. Dolayısıyla bir farzı tehir etmek aslında bir vacibi terk etmektir. Dolayısıyla bir vacip terk edildiğinde, namaza dair olan vaciplerden herhangi biri terk edildiğinde eğer bu terk etme kasıtlı bir şekilde vuku bulmamışsa bu kişinin yapması gereken seyir seyircesidir. Kasıtlı olarak bir vacip terk edilmişse bunu seyir değil, bu namazın iadesi elbette vacip olacaktır. Yani namazda terk edilen şeye göre iade şekillenir. Terk edilen farsa iade fars, vacipse iade vacip, sünnetse iade sünnet, müstahapsa iade müstahap olacaktır. Ki bunu da eşbah şarihlerinden Hamevi, Gamzul Uyun isimli eserinde açık bir dille ifade etmiştir. Şimdi burada... Ee, özellikle kardeşimiz e, kuşluk namazının e, ilk teşehüdünden bahsediyor. Tabii bu muhtemelen e, ilimle iştigal etmiş olan bir kardeşimiz. Çünkü e, ilk teşehüd vacip midir, farz mıdır meselesinden kaynaklı. E, normalde farz olan namazlarda yani dört ekatlı farz namazlarda ilk teşehüd vaciptir, son teşehüd ise farzdır. Dolayısıyla bir insan yanılarak ilk teşehüdü dört rekatlı farz namazda terk edecek olursa seyir yapması yeterli gelir. Ama nafile namazlarda ise nafile namazlar genel kural itibariyle şef şeftir yani iki ikidir. Hı hı. Böyle olduğundan dolayı ilk teşehüd diye tabir ettiğimiz şey aslında o namazın son teşehüdü olarak algılanır. Ki bu konuda Ebu Hanife ve İmam Mebu Yusuf rahimahumullah bir tarafta İmam Muhammed de diğer tarafta olmak suretiyle ihtilaf etmişlerdir. İmam Muhammed rahimullah bu noktada demiştir ki her ne kadar kişi nafile namazı 4 rekat olarak kılsa da veya 6 rekat olarak tek selamda kılsa da bu kişi için her oturuş son oturuş kabilinden olacağı için bir farzdır. Ve bu sebepten dolayı bu oturuşu terk eden bir kimse farzı terk etmiş olacağından dolayı sevir secdesi bu kişiye için yeterli evet. gelmez. Ancak Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf rahimahumullah ise diyor ki kılmış olduğu namazda evet eğer e, o teşehhüte selam verseydi biz bunu son teşehhüt olarak kabul eder ve farz olarak derdik. Hmm. Ama o ki bu üçüncü rakata kalkıyor ve üçüncü rekatı secdeyle kayıtlayarak namazına devam ediyor ise o zaman bunun için o ilk teşehhüt son teşehhüt olmamıştır. Hmm. Bu sebepten dolayı ki bu bir istihsandır aslında. Bu sebepten dolayı ilk teşehhüdü terk eden kimse e, dört rekatlı farz namazda ilk teşehhüdü terk etmiş gibidir ki e, vacibi terk etmiş evet. olacaktır. Sevçecisi kurtaracaktır. Hatta buna göre yani bir insanın nafile namazda yapmış olduğu teşehüdün farz mı, vacip mi olduğunu anlayabilmemiz devamına bağlı olacaktır. Örneğin ikinci rekattasınız, teşehüde oturdunuz. Hı -hı. Selam verirseniz bu vacip olan bir teşehüd. Ama selam vermeyip üçüncü rekata kalkarsanız e, affen yanlış söyledim, selam verecek olursanız farz olan teşehüd. Ama selam vermeyip üçüncü rekata kalkarsanız o teşebbüdün ilk teşebbüdü. Yani vacip olduğu anlaşılır. Sonra dördüncü rekattaki teşeğüde oturdunuz. Keza selam verirseniz bu son teşeğüd farzdır. Ama Hı. selam vermeyip beşinci rekata kalkarsanız, yani namazınıza devam edecek Hı. olursanız, bu da artık o son teşeğüd değil, ilk teşeğüd kabiliğinden olacak. Yine vacip olacak ve hataen terk edilmesi durumda, yani sehven terk edilmesi durumunda, sevişecesi Sevi bu kişi için iktifa edecektir diyor. Ebu Hanife ve İmami Ebu Yusuf Hı. Rahime Humullah. Ee, bu noktada da fetva e, bu iki imamı olduğundan dolayı e, kardeşimize net bir şekilde vermemiz gereken cevap şu olacaktır. Dört rekatlı nafile bir namazda ilk teşevhüdü terk eden, hata terk eden, yanılarak terk eden bir kimseye sevşecesi iktifa edecektir. Bu namazın iade edilmesine gerek yoktur tercih edilen görüşe göre. Farz namazda. Farz namazda zaten böyle bir ihtilaf yoktur. Evet. Çünkü farz namazda ilk teşehit vacip, son teşehit farzdır. Hı hı. Yani farz namazın rekat adetleri sizin elinizde değildir. Evet. Neyse o şekilde kılınmalıdır. Hı hı. Bu sebepten dolayı orada ilk teşehit sizin devamınıza bağlı olan bir şey değildir. O evet. ilk teşehit her zaman için ilk teşehüttür ki hüküm itibariyle alacağı hüküm vacip olacaktır. Hı hı. Bu sebepten dolayı eğer e, sehven terk edilirse seyir seyircisi iktifa edecektir. Evet. Ama son teşehit ise bu farz bir teşehit olacak için bunun yapılmaması namazın bozulmasına Bozulması. sebebiyet verecektir. Bazen bir de hocam sev seyircisiyle alakalı yine hani kısaca bilgi vermek anlamında söylüyorum. Ee, i̇kinci mesela ilk teşevi de Salli Barik okunabiliyor. Hani unutularak Aa, ben yanlış okudum deyip tekrar üçüncü rekata kalkılıyor. Evet. Burada sev seyircisine gerek var mı yok Şimdi mu? Şimdi bakın e, aslında... Cevabımızın başında e, seyir gerekli kılan Hı -hı. durumun ne olduğunu ifade ettik evet. bir vacibin terki. Şimdi bu kişi kılmış olduğun namaz eğer farz namaz ise Hı -hı. bu durumda e, birinci teşehhütle, teşehhütle ziyade etmeyip üçüncü rakata kalkması farzdır. Evet. E, ziyade etmesi durumunda üçüncü rekata kalkmayı tehir etmiş olacaktır. Hı hı. Tehir ise vacibin terki olacaktır. ve Bunu e, sehven yapması durumunda ise bu kişiye sehvi sehcisi gerekecektir. Evet. Ama bu kişi nafile namaz kılıyorsa sünnet namaz kılıyorsa yani şef şef olan iki 2 kılınan namaz kılınıyorsa diğer bir ifadeyle üçüncü rekatta subhaneke'den başlaması gereken bir namaz kılıyorsa bu durumda zaten birinci teşehhütte tahiyyatü duasından sonra salli barik dualarını ve ya rabbena atina rabbena ile dualarını okumasında herhangi bir mahsur lazım gelmeyecek yani. hatta okuması da belki tavsiye edilecektir. Çünkü evet. orada bir vacibin terki söz konusu olmayacaktır. Evet. Mesela bu öğle namazın ilk sünnetinde böyle bir şey Karşılaşıldı böyle bir şey başına geldi. Evet e, öğlen namazının ilk sünnetiyle alakalı da e, normalde nafile olması itibariyle Hı -hı. iki iki gibi algılansa da evet. ama üçüncü rekatta e, direktmen fatihadan başlamamız Hı -hı. yani subhaneke duasıyla Okuyayım. başlamamamızdan dolayı e, ilk de, et ettehiyyatı duasının üzerine bir ilave yapılmamasının gerektiğini. Bundan dolayı salli barik dualarını okuyan kimsenin seviş edicesinin yapması kural gereği gerekir. Ancak bazıları bu noktada gerekmeyeceğini ifade etse de hmm. çünkü neticede bu adam sallallahu getirmiştir diyerek ama bu konuda ihtiyatla hareket ederek farz namaz gibi değerlendirerek hmm. e, orada bir vacip terk edilmiştir. O yüzden bu insanın seyir yapmasının gerekli olduğunu söylemek daha ihtiyat olsa gerek deriz. Evet hocam. Bir diğer sorumuz hocam. Bazı kişiler hayır kurumlarına para topluyorlar. Bunu iş olarak yapıyorlar ve anlaşmalarına göre topladıklarından yüzdelik alıyorlar. Bu doğru olur mu diye sormuşlar. Tabii bu soruya iki şekilde bakmamız lazım. Birincisi hukuksal olarak kiralama akitlerinde bir işveren işçisini kiralıyor ve kiralamış olduğu işçisine bir ücret verecektir. Normal alışverişlerde bir ayna yani bir ayının temlikine mukabil alınan ücrete satın bedeli denir verilecek olan o mala ise mebi denir. Yani satışa konu olan mal denir. Gerek mebi olsun gerek semen olsun her ikisinin de belirgin olması akdin sıhhati için şarttır. İcara akitlerinde yani kira akitlerinde ise akta konu olan şey aslında menfaattir. Yani menfaatin temlik edilmesi ne karşılığında bir ivaz karşılığında ki bu ivaza da biz ücret diyoruz. Bu da tıpkı alışverişte olduğu gibi hem menfaatin belirgin olması gerekir hem de ücretin belirgin olması gerekir. Eğer ücrette bir meçhuliyet var ise bu aktif fasit eden bir durum olarak karşımıza çıkacaktır. Yani ben sizi kiraladım, size vereceğim ücreti beyan etmiyoruz. İşte işimize göre, işimizden elde edeceğimiz kazanca göre size bir yüzdelik pay vereceğiz desek bu bizim e, klasik fıkhımıza göre caiz olmayan aktif faiz eden bir durum çünkü nizaya müetti olan yani e, tartışma sebebiyet veren bir durum. Ancak icara akitlerinde daha doğrusu genel olarak alışveriş için de bu geçerlidir. Bu tarzdaki meçuliyetler eğer nizaya sebebiyet vermiyor ise, buna dair bir örf oluşmuş ise ki bu kira kitlerinde primli çalışma sistemi vardır. Hı -hı. Örneğin ben bir tezgahtar alıyorum yanıma veya işi yapacak olan herhangi bir kişiyi bir elemanı kiralıyorum. Diyorum ki senin sabit ailen şu kadar artı prim. Hı -hı. Yapacağın her bir işlemden ne kadar dükkana girdi sağlarsan bu girdinin yüzde şu kadarını sana prim namıyla vereceğim. E, bu artık beynelmiler yayılmış, insanlar katında kabul görmüş olan bir uygulama olması hasebiyle e, bu e, meçhuliyetin bir fasit eden bir unsur olarak artık fıkhen görmek mümkün değildir. Evet. Ama e, tabii sual ise biraz daha nazik bir olay. Nedir o mesele? Hayır kurumlarına hayır toplayan elemanlar vardır. Evet. Yani sizin bir derneğiniz var, bir vakfınız var, işte hayır de meşgulsünüz. Tabii ki bu çarkın dönmesi hayır sahiplerinin buraya hayır yapmasıyla gerçekleşecek. Ama burada yapılan bu işlemleri dışarıda birilere anlatması gerekiyor ki hayır toplayacak. Bu kimseler işte e, sistemi anlatıyor, oradaki işleyişi anlatıyor, oradaki faaliyeti anlatıyor. E, siz de onun anlatımına göre benim de bu faaliyette bir e, tuzum olsun diyorsunuz. Bir katkıda bulunuyorsunuz. Bu durumda o verdiğiniz katkıdan bu kişinin yüzdelik pay alması e, ahlaki olarak ciddi anlamda bir sıkıntı teşkil etmekte. Hmm. Yani veren kimse bilse ki bu kişi benim verdiğim bu paradan payını alacak. Kendisi buradan yüzdelik olarak komisyon alacak. Bu hem e, bu hayır sahibinin hayır yapmamasına hem de yapmış olduğu hayra karşı bir töhmet duymasına vesile evet. olacağı için bu noktada kesinlikle yani mesele her ne kadar icara kitlerinde Komisyon usulü çalışmalara günümüz açısından bazı alanlarda fetva verilse de ki örfe binen aslında bizim klasik fıkhımıza göre caiz değildir dememiz gerekir. Bu konuda da ise böyle bir uygulama zaten istihsani olan bir uygulamadır. Hı hı. Yani siz bir hayır kurumunun birini kiralayıp da git bize kurumumuza hayır toplamak üzere onu kiralamak yani çok bir kabul edilen bir iş dalı değildir. Artı bir de buradan topladığından ona prim vermesi sanki tabiri caizse kendisine para toplaması gibi değerlendirilir ki bu toplumda bilinmesi hem o kuruma karşı bir suizan oluşmasına hmm. sebebiyet verebilir hem de o kişi açısından doğru bir işlem olmaz. O yüzden bunu şiddetle yasaklamamız şiddetle men etmemiz gerekir. Böyle bir şey asla doğru değil, asla caiz değildir. Birini tuttuysanız sizin faaliyetlerinizi dışarıda anlatacaksa sizin hizmetlerinizi dışarıda duyuracaksa ta ki bir reklamcılık kabiliğinden ona sabit bir ücret verirsiniz. O ücret mukabilinde aylık olarak bu işlemi yapar. Ama buradan elde edilecek olan gelirle onun ücreti hiçbir zaman bağdaştırılmamalı. Ee, yani bunu normal bir iş kolu gibi görmekte de uygun değildir dediğimiz manada töhmetlere sebebiyet verecek olacağı için. O yüzden burada ifade etmemiz gereken yüzdelik olarak hayır kurumlarında para toplamak üzerine akit yapmanın doğru olmayacağı, caiz olmayacağı böyle bir işlemin İslam'a da zarar vereceğini dillendirmekte fayda vardır. Evet hocam. Bir başka sorumuzda da babam yaşlı ve hastayken torunlarından birinin başına bir olay geldi. Babam buna çok üzüldü ve çözülmesi durumunda 10 gün oruç tutmayı adadı. Oysa Ramazan orucunu bile tutamıyor fidye veriyordu. Allah'ın yardımıyla çok şükür o olay aşıldı. Babamsa oruç tutabilecek durumda değil ve o halde vefat etti. Vasiyette de bulunmamıştı. Biz onun yerine fidye versek olur mu, babamızı bu sorumluluktan kurtarır mı diye sormuşlar. Tabii Rabbim bu vesileyle de cümlemizin ölmüşlerine ve sual eden kardeşlerimizin de ölmüşlerine rahmet eylesin Anladım. inşallah. Tabi burada bir adamak var, bir nezir meselesi var. Daha önceki derslerimizde adaya dair olan, yani nezire dair olan şartları defalarca beyan etmiştik. İşte nezredilen şey amaç olan bir ibadet olmalı, onun cinsinden farz olan bir ibadetin bulunmuş, farz veya vacip olan bir ibadetin bulunmuş olması gibi belli başlı şartları vardır. Bu şartlardan bir tanesi de, adadığı şeyi yerine getirebilecek ıstıtaata kişinin sahip olmasıdır. Şimdi bakın ifadede babasından bahsediyor. Yaşlı bir insan, hmm. hasta bir insan, Ramazan-ı Şerif ayındaki orucu dahi tutamayacak derece aciz olan bir insan. Evet. Böyle bir insan torununun başına gelen bir musibete mukabil o anda bir nezirde bulunmuş, bir adakta bulunmuş. Ama ada ise oruç tutmaya dair yani yapamayacağı bir şeye dair ve o hal üzerine de akrete intikal etmiş. Hmm. Bu durumda bu adak hani bunun vasiyetinden bahsediyor ya vasiyete de gerek yok. Bu konuda Hanefi mezhebinde ittifak vardır ki bu kişi bu adağı yerine getirmek zorunda değildir. Hmm. Vasiyet etmek de mükellefte zaten değildir Değil. ki bunu da e, Mecmû'l-Enhur'da açık bir ifadeyle görme imkanımız vardır. E, biraz önce bahsettiğimiz e, Mülteka kitabının şerhinde ancak şöyle bir olay var. E, diyelim ki böyle bir nezirde bulunmuş bu kimse. Yani işte oruç tutmayı adamış ama oruç tutabilecek imkana sahip değil. Hastalığı buna e, müsaade etmiyor. Ama ölmeden önce tutabilecek imkana sahip olsa ama tutmasa. Evet. Bu durumda ne olacaktır? Bu konuda İmam-ı Azam, i̇mam Ebu Yusuf Rahimahumullah ile i̇mam Muhammed Rahimullah farklı olmak suretiyle görüş ayrılığına gidiyorlar. İmam-ı Azam ve İmam-ı Ebu Yusuf Rahimullah diyor ki bu kimse bir gün dahi oruç tutabilecek ıstıtaata sahip olduysa nezrettiği günlerin tamamının fidyesini verilmesi noktasında vasiyet etmekle mükelleftir diyor. Ama İmam Muhammed Rahimullah ise diyor ki hayır hangi günü oruç tutabiliyorsa yani bir günlük tutabilecek imkana sahip olduysa o bir günü fidyesini verilmesini ...vasiyet etmeli. Yani diyelim ki üç gün nezri vardı... ...bir gün sıhhat buldu... ...ondan sonra vefat etti. Bu kişi sadece o bir günlülüğünü... ...ne yapması lazım vasiyet etmesi gerekecektir diyor. Ee, bu konuda böyle bir ayrım vardır ama tabi bu tartışma aslında sualeden kardeşimize yansıyan bir tartışma değil. değil. Çünkü sualeden kardeşimiz babasından bahsediyor. Hastalığı döneminde, yaşlılığı döneminde orucu adamış ama oruç tutabilecek imkana sahip olamadan da o halde ahirete intikal etmiştir. Dolayısıyla vasiyet etmesi zaten vacip değildi. Zaten bu nezli yerine getirmeksi bu kişiye vacip değildi. Bu sebepten dolayı varisleri senin bunun kişinin namına böyle bir sorumluluk varmış gibi kabul edilerek bunun adına bir şey yapmaları ondan beklenmez. Zaten herhangi bir mesuliyeti olmayacaktır inşallah. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. Bizim köyde çaylığımız var. Biz iki erkek kardeşiz. Başka işlerimiz de var. Bu çaylık her iki aileye yetmez. Bu sebeple biz kardeşimle anlaştık. Bir sene kardeşim topluyor. Bir senede ben topluyorum. Bizim hanım sizin bir videonuzu gönderdi bunun gibi bir meseleden bahsediyorsunuz ve caiz olmadığını söylediniz biz kardeşimle anlaşıyoruz hiçbirimizin diğer üzerine bir baskısı yok yine de caiz olmaz mı diye sormuşlar hocam. Evet. bizim Karadeniz'in bitmeyen meselesi aynen öyle ki kendisi de ifade ettiği üzere biz bu konuları yani şirket ortaklık ortaklılık namı ile daha detaylı bir şekilde ifade etmiştik ama meseleyi biraz özetlemek gerekirse yani ortaklılık bir akit üzerine yapılan bir ortaklık vardır. Bir de bir emtia üzerine yani emtiada ortak olmak şeklinde yapılan bir ortaklık vardır. Şimdi bu emtiadaki ortaklık yani mültteki ortaklık satın almayla da olabilir. Miras yoluyla da olabilir ki sualdeki ifade aslında bir nevi miras yoluyla. Evet. Yani babalarından bunlara tarla kaldı veya da bunlar satın aldı önemli değil. Ama burada tarla al sat üzerine yapılan bir anlaşma yok. Belki alınan mülkün nemasından istifade edilecektir. Evet. Hanefi mezhebinde kar ile kazanç arasında bir fark vardır. Yani nema diye tabir edilen ile kesb dediğimiz bir de ribh dediğimiz arasında fark vardır. Ribih akitten kaynaklı olan bir kazançtır. Yani alırsınız Satarsınız, sattığınız zaman aldığınız bedeli sattık bedelinden çıkartıp geriye aynı cins bir miktar para kalıyorsa buna fıkıh dilinde ribih derler. Ve bu ribih Aramızdaki anlaşmaya göre aramızda taksim edilebilir. Yani örneğin siz işte araba işi yapıyorsunuz diyelim ki 10 lira ben sermaye koyacağım, 10 lira siz sermaye koyacaksınız. 20 liraya bir araba alıp satacağız, alıp satacağız, ticaretini yapacağız. Ama siz diyorsunuz ki örneğin her ne kadar ben %50 sermaye de koysam işi ben bildiğim için, işi ben yapacağım için elde edeceğimiz karın %60'ını istiyorum. Ben de bunu onay veriyorum. Bunda herhangi bir sıkıntı olmaz Hı. Hanefi fıkhına göre. <gülüyor> Çünkü e, siz burada elde edilecek olan kar sadece sermayeden kaynaklı olan bir kar değil. Amelin de bir etkisi olan bir kardır. Evet. Yani ticaretinizin bir etkisi vardır ki bu sebepten dolayı eşitliğe razı gelmemeniz gayet doğaldır. Ve fıkhen de buna mani bir durum yoktur. Evet. Ama şöyle bir ortaklık yapsak biz bir araba alacağız diyelim. Ee, ama bu arabanın ticaretini yapmayacağız. Yani al sat yapmayacağız. Bunu kiraya vereceğiz. Kira bedelinin de yüzde 60'ını siz alacaksınız yüzde 40'ını ben alacağım. Şeklinde yapsak bu hmm. caiz olmaz. Bu tıpkı ne gibidir? Bu tıpkı koyunun kuzusu gibidir. Yani ortaklaşa bir koyun alsak bu koyunun doğuracağı kuzuların işte şu kadarı bana ait bu kadarı sana aittir demenizin ne derece önemi yoksa bu kira bedelinin de şu kadarı bana ait, bu kadarı sana aittir demenin hiçbir önemi yoktur. Evet. Çünkü kira bedeli neticede maldan neşet eden bir, bir karşılıktır. Yani bir kar gibi değildir. Tıpkı koyunun kuzusunda olduğu gibi. Tarla için de aynı şey geçerlidir. Yani tarlada biz ortağız, tarlanın nemasında yani getirisinde de ortağız. Ama getirisi bizim ticaretimiz değildir. Böyle olduğundan dolayı o getiri, Tarladaki, yani tarladaki ortaklık hisselerimize göre taksim edilmek zorunda evet. Ama şöyle olsaydı, mesela diyelim ki tarlamız var, arsamız var. E, bu arsa müşterek, %50 size ait, %50'si bana ait. Ama aramızda muhayyeye gittik. Yani menfaati bölüştürdük. Dedik hmm. ki bir yıl e, burayı sen kullan, bir yıl burayı ben kullanayım. E, ne yapıyoruz? Ben burayı kullanırken kendim otopark işletiyorum orada. Sen burayı kullanırken birine kiraya veriyorsun. Hmm. Bu durumda e, benim kullandığım dönemde menfaat bana ait olacağı için o menfaati benim ivaza çevirmem yani bir bedele çevirmem bu sanki menfaatimi satmam gibidir. Yani bana ait olan bir menfaati yani aramızda bir bölüşme yaptık neticede evet. ve bu senenin menfaati bana aittir. Bakın bu senenin kuzuları bana aittir değil. Menfaati. Bu sene bu malın menfaati bana aittir ve ben bu menfaati bedele çevirdim bir başkasına kiraya vermek suretiyle. Hmm. Dolayısıyla o kira bedeli bana aittir bunda herhangi bir sıkıntı olmaz. Sizin zamanınıza geldiğiniz zaman ister siz de bir başkasına kiraya verirsiniz isterseniz kendiniz orada iş, iş yaparsınız. Hmm. Ve bu işten elde edeceğiniz kar da size ait olacaktır. Ama buranın e, sabit bir getirisi yani işte tarlanın ürünü gibi. Yani ekip biçmeyle e, alakalı sebzesi. sebzesi bu tarzda ama sizin ekliğiniz değil. Var olan bir atarlı var olan ağaçları var ki sualde çaylıktan bahsediliyor. Böyle bir durum olduğu zaman bu tıpkı e, koyunlarımızın doğurmuş olduğu kuzular gibi olacaktır. O zaman bu sürümüzün yani ortaklaşa bir sürümüzü var. Bu seneki kuzuların hepsi sana ait olsun. Bir dahaki senenin kuzuları bana ait olsun diye bir ayırma gitmemiz doğru, doğru olmaz. Yani. Niye? Çünkü bu senenin kuzuları da müşterektir. Bir dahaki senenin kuzuları da yine ne olması gerekir aramızda. Müşterek olması, Müşterek olması gerekir. Peki burada izlenilmesi gereken yol nedir? Yani hani diyor ya burası ikimize yetmiyor. Nasıl bir yol izleyebiliriz? Bunu şöyle yapılabilir. Yani her sene ikisinin de orada aktif olarak çalışması belki bir sıkıntı olacaktır. Bir sene sen çalış, yani sen burayı işte şey yap, kes Çaylık ise bunu kesmek işlem oluyor. Gübresini ve sernat Bir dahaki sene ben yapayım. Ama her sene elde edilecek olan ürün aramızda müşterektir. Çünkü aksi takdirde olursa muhtemeldir ki sizin çalışacağınız dönemde gelir çok fazla olacaktır. Yani ürün çok güzel verecektir. Benim çalışacağım dönemde ise yağmurlar güzel yağmadığından dolayı ürün az olacaktır. Olabilir. Ve bu da artı farklı sıkıntılara sebebiyet verecektir. Ha, helalleşmeden bahsediliyor. Haklar sabit olduktan sonra, yani bunun hepsi ikimize müşterektir. Bunu bildikten sonra ben bana ait olanı size veriyorum dersen bunda bir sıkıntı olmaz. Ama bunu biz başlangıçta akit olarak yapamayız, bir anlaşma olarak yapamayız yani bu sene ne yaptık işte diyelim ki 10 ton çay ürettik 10 ton çayın işte 5 tonu bana ait 5 tonu sana ait ben istemiyorum kardeşim bana ait olan 5 ton da senin olsun desem ama bir dahaki sene sen bana vermen şartıyla değil hmm. Onu kafadan bile geçirmemek daha bu şey ben bunu sana hediye ettim dersek herhangi bir baskı olmadan da herhangi bir sıkıntı olmaz bunu sana değil sokaktaki birine de hediye etsem caizdir evet yani bunu bu şekilde düşünmemiz lazım. Kardeşimizin ifadesinde işte bizim aramızda bir sıkıntı yok. Aramızda bir teklif yok. Yani bir mecburiyet yok. Biz gönül rahatlığıyla bunu yapıyoruz diyor ama bunu bir akit olarak yapıyorlar. Hmm. Bu senenin mahsulü sana bir dahaki senenin mahsulü bana şeklinde bu doğru değil. Her senenin mahsulü müşterektir. O malda kimin ne kadar hissesi varsa mahsuldeki hisse de budur. Çünkü bu bir kar değildir. Bu bir getiridir. Yani koyunun kuzusu örneği burada evet. unutulmamalıdır. Bir de burada önemli bir mevzu da var zaten hocam. Sadece erkekler arasında paylaşım yapılıyor. Tabii Kızlara ona... geldiği zaman kızlar zaten... Devre dışı bırakılıyor. O ayrı bir mevzu. Tabii onu ben kaçırdım. Sizin kaçırmamanız doğal. O taraflı olmanız. Oradaki bu hastalığı da yakinen bilmenizden dolayı. Tabii burada iki kardeşiz diyor herhalde evet, ama. Bunlar iki acaba, kardeş. Bunlar da sıkıntı Acaba iki kardeş derken erkekleri kardeş olarak adedip de kızları kardeş görmediğinden dolayı mı dillendirmedi? Bunlar ayrı bir şey olarak. Bu da ayrı bir problemdir. Ama tabii ki eğer kızlar da varsa herkes hisselerince buradan payını almak, alacaklardır. Şer'i hüküme Şeri göre. Şer'i yani. göre işte kızlara bir pay, erkeklere iki pay olmak suretiyle buradan elde edilecek olan mahsulü ona göre bölmeleri gerekir. Bu sadece erkek kardeşlere veya köyde kalan kardeşlere aittir diye bir şey yok. Herkes payını bildikten sonra birbirlerine verirlerse durum ayrıdır. Yani olur ya kız kardeşimdir. Kendi diyor ki ben şunu bana ver. Ben bundan hakkından feragat edeyim. Evet. Bunlar karşılıklı anlaşmaya bağlıdır ki bunda herhangi bir mahsur lazım gelmeyecektir. Evet hocam. Yeter ki mahalle baskısı olmasın. Mahalle baskısı oldukça evet. fazla zaten var hocam. Evet. Buna yapacak bir şeyimiz yok artık. Hocam bir diğer sorumuz da ben bir hanımla evleneceğim fakat ikimizden önceki evliliklerden çocukları var. Biz e, bu çocuklardan iki nikahlamak istiyoruz. Bu caiz midir demişler. Şimdi e, Nikah babında yani evlilik babının ilk konusu muharramat konusudur. Yani evlenilmesi haram olan kişiler. Tabi muharramat dediğimiz zaman bu müebbet olanlar vardır. Yani ebediyen bunların birlikleri hiç mümkün değildir. Bir de muvakkat mahremiyet vardır ki evlenmelerine mani bir durum var ama o mani durum daimi değildir. Kaldırılacak olursa bunların evlenmesine mani durum yoktur. Bu ikinci kısım aslında bir tam yani bizim anladığımız anlamda bir mahremiyet değildir. Örneğin evli bir bayanla da evlenemezsiniz. Evli bir bayan da sizin için bir muharramattandır. Ama mahreminiz yani bizim Türk halkında anladığımız bir mahrem kavramında değildir. Evet. Niçin evlenemezsiniz? Çünkü kocası vardı o yüzden evlenemezsiniz. Baldızınızı alamazsınız. Niye? Çünkü onun kardeşi sizin nikahınız altından. Ama bu mani ortadan kalkacak olursa işte hanımınızı boşarsanız veya hanımınız vefat ederse ve onun da itte, vefatta iddet değil de boşama durumunda iddetinin de bitmesi lazım. Bu durumda bağdığınız bağdığınız yani baldız olan hanımı almanıza mani bir durum olmayacak. Evet. Evli olan bir bayanın kocasının onu boşaması durumunda almanıza mani bir durumun olmaması gibi. Evet. Bu mahremiyet geçici mahremiyet olarak algılanır ama bizim Türk örfünde tabir ettiğimiz mahremimdir ifadesi bunlar için şamil değil. Asıl mahremiyet ebedi mahremiyettir. yani onunla nikahlanmak kesinlikle haramdır. Bu da üç şekilde oluşabiliyor. bir karabetten yani akrabalıktan kaynaklı olan mahremiyet. işte kişinin alt ve üst soyunun kendisine mahrem olması. Sonra üst soyunun bütün alt soylarının kendine mahrem olması. Sonra babasından başka üst soylarının sadece birinci merhaledeki alt soylarının kendisine mahrem olması gibi. Bir de radadan kaynaklı olan mahremiyet var ki süt hısımlı, şey, süt mahremiyeti diyoruz. Bununla alakalı bizim farklı derslerimizde bunun detayını anlatmıştık buraya girmeyelim. Asıl sual ile alakalı olan sıhriyetten kaynaklı mahremiyet. Yani dünürlülük veya dünüşlülük deniyor bazı evet. bölgelerde. Buradan kaynaklı olan mahremiyet. Nedir bu? Bir erkek bir bayanla nikahlanıyor ve bu nikahlanma ve birliktelik de oluyor. Bu saatten sonra bu erkeğin akrabaları, bu bayanın akrabası oluyor. Bu bayanın akrabaları, bu erkeğin akrabası oluyor. Peki bu nasıl işliyor? Burada iki aşama vardır. Erkek açısından farklı işler, bayan açısından farklı işler. Bayan açısından meseleye baktığımız zaman bir bayan bir erkekle nikahlandığı an itibariyle bu erkeğin üst soyuyla al soyu yani üst soyu derken babası, dedesi, yukarıları, al soyu derken çocuğu, torunları, aşağısı diyelim bu bayan otomatikman mahrem olur. Mücerret nikahla yani e, hatta şöyle tasvir edelim e, bir bayan erkekle nikahlandı ama zifaf gerçekleşmeden erkek vefat etti. Örnek olarak veya boşadı. Bu durumda bu erkeğin çocuğuyla bu bayanın evlenmesi ebediyen haramdır. Bu erkeğin üst soyu babasıyla bu bayanın evlenmesi ebediyen haramdır. Haram. Mücerred nikah bu muharramatı bu haramlığı oluşturmaktadır. Ama meseleyi erkek açısından baktığımız zaman erkek aşaması açısından iki aşama vardır. Nikah artı birliktelik. Yani cinsel anlamda birliktelik. Bir erkek bir bayanla evlendiği an itibarıyla daha henüz birliktelik olmasa da bu erkeğin ya yani bu bayanın üç soyu bu kadına, şey bu adama mahrem olur. Evet. Yani nikahlandı ve hanımı vefat etti. Hanımının annesini bu asla alamaz. Evet. Nikahlandı ama daha henüz birliktelik yaşamadan hanım vefat ettiği zaman alt soyu yani kadının başka yerden o başkasından olma çocukları bu adama henüz daha mahrem olmamıştır. Ne zaman mahrem olacaktır? Birliktelik yaşandıktan sonra. Birliktelik yaşandıktan sonra bu kadının alt soyu bu adama mahrem olacaktır. Ama adama mahrem olacaktır. Adamın akrabalarına değil. değil evet. Burası önemli Şimdi sualdeki ifade şu. Bir erkek var, bir bayan var. Hı hı. Bu erkeğin daha önceki evliliğinden olma bir çocuğu var. Bu kadının da daha önceki evliliğinden olma bir çocuğu evet. var. Bu erkek ile bu bayan Misalimizdeki kişiler evlendiğinde bu çocuklar açısından baba ve anne olma noktasında mahremiyet oluşur. Hı hı. Yani annesinin kocası olması itibariyle kendisine mahrem olacak evlenen adam. Ee, adamın çocuğu içinde babasının hanımı olması itibariyle kendisine mahrem olacaktır. Evet. Ama babasının hanımının çocuğu ise yabancıdır. Kadının açısından baktığımız zaman annesinin kocasının çocuğu kendisinin yabancısıdır. İster birliktelik yaşamış olsunlar, ister evet, yaşamış yok. olmasınlar. Bu sebepten dolayı evlenebileceği kadın veya erkeklerdendir. O zaman bir şöyle örneklendirelim. Bir erkek, bir doğunun oğlu var. Hı hı. Bir bayan, bir doğunun kızı var. Bu ters de olabilir. Evet. Bu erkek bu bayanla nikahlandı veyahut da önce bu kız Erkek ile yani evet. çocuk olan erkek ile işte kız, çocuk olan kız birbirlerine nikahlandıktan sonra bunlar babalarını ve annelerini nikahlayabilirler. Veya baba ve anne nikahlandıktan sonra çocuklarını yani oğullarını ve kızlarını birbirlerine ne yapabilirler? Nikahlayabilirler. nikahlayabilirler. Şu önce olursa bu olmaz diye bir anlayışta söz konusu değildir. Çünkü burada sıhriyetten kaynaklı bir mahremiyetin oluşmasına imkan yoktur. Evet. Tabii başka bir mahremiyet yoksa. Yani sütten kaynaklı veya akrabalıktan kaynaklı başka bir mahremiyetin olmaması durumunda bu söylediğimizi bu şekilde anlayabiliriz. Dolayısıyla sual eden kardeşimize vereceğimiz cevapta da, da bu kabildendir. Aralarında başka bir mahremiyeti gerektirir bir durum olmaması durumunda işte annesinin daha doğrusu üvey annesinin kızı veyahut da işte oğlu ile üvey babasının oğlu veya kızının birbirleriyle evlenmelerine mani bir durum olmayacaktır. Evet. Bununla alakalı hocam son sorumuz gelinin kayınpederiyle damadın kayınvalidesiyle mahremiyet ölçüsü nedir? Yani el öpmedeki sakıncaları biliyoruz. Peki görme açısından misal saçını görmesi ya da kolunu görmesi vesaire günah mıdır? Bu konuyla alakalı ölçü nedir? Ee, diye sormuşlar. Çünkü mahremiyet konusu önemli. Evet. Ne yapmamız lazım? Şimdi diye? bakın mahremiyet dediğimiz zaman muharramat yani evlenmesi haram olması hasebiyle bu beyan ediliyor. Hı -hı. Ama evlenmesinin haram olması bir şey bunun yanında rahat bir şekilde sağını solunu açıp da oturması, labali bir şekilde davranması farklıdır. Evet. Bakın süt kardeş de mahremdir. Ama süt kardeş tamamıyla birbirlerinden yabancı kişilerdir aslında. Hmm. Evlenmeleri haramdır ama yabancı kişilerdir. Evet. Burada dikkat edilmesi gereken unsur yine o aşırılığa gitmemek suretiyle evet tamam mahremidir. Saçı belki dışarıdaki kişiye haramdır ama o kayınpederine haram değildir. Hı hı. İşte e, diyelim ki dirsekleri, kolları e, dışarıdaki kişiye haramdır ama kayınpederine haram değildir. Hı. Ama bu konuda da yine e, ihtiyatı elden bırakmamak lazım. Evet dışarıdaki gibi bir tesettüre bürünmek değil, ev halidir. Biraz daha rahat hareket edilebilir ama yine arada belli bir mesafeyi korumakta Korumak. fayda vardır. Çünkü bu farklı olaylar yaşanabiliyor, farklı olaylara gidilebiliyor. Bakın el öpmesinden bahsediyoruz. Oysa bir babasıdır, anasıdır neticede. Hı hı. Ama eğer yaş aralarında yani ciddi bir yaş farkı olmaması durumunda bunun dahi sıkıntıları maalesef hı hı. yansımaktadır. O yüzden ihtiyatla hareket ederek evet mahremdir, evlenmesi ebediyen yasaktır. Sokaktaki biriymiş gibi de davranmak o da doğru değildir neticede ev halkıdır ama bir yani kendi öz babasıyla öz annesiyle olan ilişkisini de birebir aynısını yansıtması da bu da maalesef pek doğru olmayabiliyor. Bu konuda ihtiyatlı hareket etmek. Hani setten riya diyoruz Hı. ya. Tehlikeye gitmesi itibariyle önünü şu anda kesmekte, kesmekte fayda vardır. Şimdi şöyle demişler hocam. Bir bayan olarak benim babamla amcam aynı baba kardeşler fakat fakat anneleri ayrı. Amcam bana bu konuda mahrem midir demişler. Yani yanında saçın gözükmesi caizmi veya sıla Rahim'de bulmak zorunda mıyım diye sormuşlar. Şimdi bu aslında karabetten kaynaklı olan bir mahremiyet. Yani babasının kardeşinden bahsediyor. Değil evet. mi amcam derken babasının evet. kardeşi. Ama babasıyla olan kardeşlikte anne baba bir kardeş değil baba bir kardeş. Hı hı. Ama netice itibariyle biz hani kural olarak şöyle demiştik. Karabetten kaynaklı olan mahremiyete baktığımız zaman kişinin üst ve alt soyu mahremdir. Üst soyunun yani babasının diyelim ki birinci merhale bütün furulara mahremdir. Yani kardeşleri ve yeğenleri buraya girmiş oluyor. Babasından başka dede ve diğer şeyleri ise birinci furusu mahremdir. Yani dedesinin oğlu mahremdir, babaannesinin oğlu veyahut da işte kızı mahremdir. Bu da hala olur, amca olur, dayı olur veya teyze olur. Evet. Ama bunların ikinci merhalesine indiğimiz zaman bu dayı oğlu, dayı kızı olur. Evet. Hala oğlu veya hala kızı olur ki bu mahrem olmaz. Evet. Bir üste çıktığımız zaman bir üste de birinci derecedekiler mahremdir. Yani nasıl olur? Babasının amcası. Annesinin amcası, amcası, babasının dayısı veya teyzesi, annesinin dayısı veya teyzesi. Bu da mahrem olur. Büyüste gittiğimiz zaman dedesinin amcası veya dedesinin teyzesi bunlar mahremidir. Ama onun aşağısına indiğimiz zaman yani dedesinin amcasının oğlu... Veyahut da babasının işte teyzesinin kızı diyelim. Bunlar yabancı evet. kişilerdir. Belki tabii yukarı çıktıkça yaş oranına biraz artacaktır. Hı hı. Ama meselemiz mahremiyetle alakalı olacağı için. Şimdi buradaki ifade de anne yani babaanne tarafından bir usulün çocuğu değil. Evet. E, ama neticede baba tarafından bir hmm. usulün çocuğudur. Yani dedesinin e, oğludur. oğludur. Bu asabıyla baktığımız zaman yine kişiye mahrem olacaktır. Yani onun amcasıdır. Normal amcasıyla diyaloğu neyse bu kişiyle de diyaloğu aynı olacaktır. E, Sıla ayrım yapmakta evet. o zaman tabii ki akraba olduğu için mecburiyeti var. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak dua babına neler söylersiniz? allah Teala Hazretleri hakka hak bilip tabi olmayı, batılı batılı bilip de iştini edebilmeyi cümlemize nasip etsin. Amin. E, i̇lim güzel şeydir ama Hı. bu ilim eğer amele yansımayacak olursa e, vebelden öteye gitmeyecektir. Hı -hı. Amel de güzel bir şeydir ama o amel değer ihlası temin etmeyecek olursak bu amel de boşa çekilen kürekten ileriye gitmeyecektir. Hı hı. Bu sebepten dolayı Hamrabbani hocamızın da buyurduğu üzere Rabbim iyiyim amel ve ihlas yolunda cümlemizi daim eylesin inşallah. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonuna geldik. Sizler de yine sorularınızı ilmihalet.dalergul.tv.com ter adresinden Bizlere gönderebilirsiniz ve daha önce yapmış olduğumuz programlarımızda ilmihal.com.tr e ve lalegul.tv.com.tr e adreslerinden takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz mevla emanet olun. kalın efendim.